Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Bir kardeş soruyor, diyor ki biz e, Avrupa'da e, oruç olu, oluyorduk. Bizimle Hindistanlılar var. Hindistanlı e, Müslüman kardeşler var. Onlar bize öğretiyorlar işte e, suhurda e, iftar ederken işte niyet getirmeniz lazım diyorlar. Biz de diyoruz işte o niyette de Allah'ım ben seni ciddi bir şekilde Oruç niyetlenme, e, niyetlendim benim gelmişim geçmişimi affet. Bu niyeti bize öğretiyordular. Sonradan öğrendik öyle bir şey yoktur. Bu niyet meselesi nedir? E, doğrusu olan nedir diyor hocam. Onu soruyor. Evet niyetsiz oruç olmaz. Oruç değil bütün ibadetler niyetsiz olmaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İnnemel a'malu bin niyatih ve innemelukullimri in mâneve buhari Müslüm her keşin, her amel niyettendir. Bir insan neye niyet etmişse o odur. Sonra hadisin devamı ne diyor? İşte kim hicret etse, hicreti Allah için ise Allah içindir. Kadın mal içinse onu onun içindir. Onun için niyet önemlidir. Bütün amelde, namaza kalktın niyet olacaktır. Eydir oruçta, evet oruçta da niyet şarttır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynen buyuruyor, Tirmizi'de geçtiği gibi, Nesai'de, Sahih hadislerde geçtiği gibi men lem yucmi. Siyama men lem قبل الفجر فلا صيام له. Fecirden önce yani önce niyet etmese yarın oruçtur. Onun orucu yoktur. Bir rivayette men lem men lem yuthbitis siyame min el niyet etmese. İşte alimler diyorlar niyet nedir? Kalbin ezimetidir. Yani ben normalde kalkıyorum, e, uyumadan önce e, hanıma diyorum, kalkacağız suhurluğa saati kuruyoruz, e, yani kalkacağız işte bunu bunayacağız. Bu hepsi niyettir. Bu niyettir. Kalkmadık, bizim orucumuz tamamdır. Çünkü niyet etmişiz. Hatta alimler diyorlar, ben Ramazan girdi, Şaban günündeyiz. Ramazan girdi, e, işte yarın Ramazandır, teravih kılıyoruz. Ramazan'ın bir gün cezesi, işte o niyettir. Neye kalırdı? İşte Ramazan girdi, bu Ramazanı bütün ay oruç olacağız. Bu niyettir. Artık bir ay niyet ettin sen. İşte bu niyet e, olmasa olmazdır. Şarttır. Hatta alimler diyorlar ki, hatına gelse, kalbinden geçse bir ibadet ben onu yapacağım. Bu niyettir. Çünkü niyetin yeri niyet nedir? Emeli, kalbin amelidir. Yani mesela namaz bedenle ameliyle olur. E vesaire ibadetler bedenle olur. Dilden zikir olunur ama kalbin de ameli var. Mesela korku elden korkulmaz insan. Dilden korkamazsın ama korku nerede olur? Kalpte olur. Tevekkül nerede olur? Kalpte olur. E, Niyet de kalbin amelidir. Kalbin azimetidir. Bir şeye azmetti kalıp o niyettir. İyidir. Niyet dilden olur mu? Hayır olmaz. Neden olmaz? Çünkü niyet dedik azimettir. Kalbi, dilden gerek yoktur. İyidir dilden niyet hakkında e, bir şey var mı? Hayır yoktur. Ne Resulullah'tan ne Ashab'tan ne de dört imamdan ne de bugüne kadar bütün muteber kitaplarımızda illa ki siz e, diyeceksiniz diye bir şey yoktur. Biz biliyoruz ibadetler nereden gelir? Resulullah'tan gelir. kaynağı bütün ibadetlerin ferzlerin nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun ağzından ne çıkmışsa bizim için ibadettir. İbadette de Hadisle naslan belirlendirilinin noktası koyulur. Sabah namazı 2 ise 3 olmaz, 4 olmaz. 1 de olmaz. Tesbihler 33 ise 32 olmaz, 34 olmaz. Bunların noktası koyulmuştur. İniyette e ibadet olduğu için Resulullah dememiş niyet ettim oruç tuturum niyet ettim namaz kılayım e sahabeler de bunu yapmamışlar o zaman niyet nedir niyet sadece kalptedir kalpte olduğu için biz zaten ben şimdi ebdesimi aldım ebdes aldım çıkacağım camiye gittim imamın arkasında durdum ben niye çıkmışım evden camiye işte içinde namazı kılacağım akşam namazı kılacağım hangi her, her teravih kılacağım bu anlamı nedir imamın arkasında durup illa ki niyet ettim 4-3 et önle namazı tabi al imam Allahu ekber. bu aslı yoktur. Çünkü neden? Sen evden çıktın zaten camiye girdin önle namazı kılıyorsun. Hemen camiye girdin niye girdim? Hatırlamıyorum. İmam arkasında durdum niye durdum hatırlamıyorum. Bu ne oldu? Olmaz. O, o namazın kabul olmaz. Ama ben imamın arkasında müezzin kamat verdi anlamı geliyor. Ben işte işte şey namazına duracağım, ferze duracağım, önlenin akşamın ferzine duracağım. İşte bu niyettir. E bazı avam çok dalıyorlar, unutuyorlar. Alimler ne yapmışlar? İstihaden demişler lafızdan söyleyin ki kalbiniz de huzur olsun. Onun için Şafii mezhebinde müteahhir alimler bu bid'ati asılda çok ortaya çıkartmışlar. Ne yapmışlar? Demişler dilden demeseniz kalbinizin huzuru olmaz. Onun için niyetiniz olmaz, namazınız kabul olmaz. Bu sefer ne diyorlar? Kalp niyet ettim imamın arkasında 4-3 etferz namazına Allahu Ekber derken kalbin de o dakika hazır olması lazım. Bu sefer başka bir setraf şey ile düşler. yakalayamıyorlar. Nasıl kalbim hazır olacak? Zaten şeytan da geliyor, bakıyorsun çok şafii var, bakarsın durar Allahu Ekber eder, elini tutar bir de bozar, elini tutar bir de bozar. Yakalayamıyor, kalpten değil yani antikçe çok enteresan bir şey. Yani çok komik de aynen zamanda. Onun için her şey sünnetten olmasa evet komiktir. Her şey sünnetten olacaktır. Resulullah'tan olacaktır. En güzel dini Resulullah getirmiş bize. Yapmışsa yapacağız. Yapmamışsa kusura bakmayın. Ha o alimler niye böyle yapmışlar? E o alimler de iyi niyetten etmişler. Ama her iyi niyet insanı kurtarmaz. Ne kurtarır insanı? Resulullah'a matemat uyacağız. Evet, velhamdülillahi rabbil alemin.